Habibi'ni aldı, Kudüs Ede'ye götürdü, orada bütün enbiyanın, bütün peygamberlerin ruhlarına imam oldu peygamberimiz. Oradan da maşallah semaya ulu uc ve semavatta meleklerin ibadetlerini gördü peygamberimiz. Kimisi kıyamda, kimi rükuda, kimi cersede, kimi secdede, kimi kavmede, kimi tesbihatta onları da gördü. Ve Cenab-ı ya Rabbi böyle bir ibadet yap ki cümle gök ehlinin ibadeti ona cem olsun dedi.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 Habib el-edeyler ödü dünya Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hecane Kabe Kâbe'sine girdi. Bana ne getirdin dedi. Ümmetimin günahlarını, hatalarını ve isyanlarını dedi. Saaderan olarak Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz a tarafa baktı. Baktı ki bir derya ucu bucağı yok. Yanında bir ağaç, ağacın üzerinde bir kuş, kuşun gagasında bir parça çamur. Bu derya namütenahi derya benim rahmetimdir. Bu ağaç kainatın ağacıdır. Kuş senin ümmetindir, kuşun kagasındaki çamur da senin ümmetinin günahıdır. Bak deryayı ilahiyeme, rahmet ilahiyeme, bak onların günahına. Ya Rabbi, ben ümmetimi isterim, ümmetim sana bahşolundu ve cennet onlara verildi ve cemalini onlara hazırladı Habibi Muhammed dedi. Müjdeyi aldık, o akşam bu müjdeyi duyabilirsin. Ya Rabbi, o gecenin Feyzmenzi Feyziya Bey ve Miraç'taki bunun Esra-i bize tattır ve göster ve bildir.